Să mă îșoară mărgeuină, să-n spun n-aioc când săvii. Să mă îșoară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 Oh, oh, oh. Merhaba sevgili dostlar Bugün Tuna'nın bir yanındasınız yine e, 94.9 Açık Radyo'dasınız Ve canlı olarak sizlerle beraberim Bugün paylaşmadım daha önce ne çalacağımı e, Bu ilk parçadan da Ne çalacağımı anladığınızı zannetmiyorum Fazla bir ipucu vermedi çünkü Her ne kadar parçanın ismi Ve albümün ismi Ararat 1915 olsa da Müzik daha, ne diyelim, e, evrensel daha e, batı kökenli bir müzik. Evet, bugün Hrant için çalacağız. Hrant'ın aramızdan anılışının 10. yılı yarın. Dolayısıyla Hrant'ı anımsamadan, Hrant'a bir selam gö göndermeden topraklarımızın Dibinde yatan, onun demiyle hatta dibine giren sevgili fransızlarımın ki e, e, saygılarımızı selamlarımızı ve onu unutmadığımızı e, buradan yeniden haykırmak için e, Ermenice yani Ermeni müziği dinleteceğim bugün sizlerle sizlere değişik tarzlarda e, folklor örnekleri de vardır dans melodileri de var, e, koral örnekler de var, çağdaş parçalar da var, az önce dinlediğimiz gibi. E, ilk albüm elimdeki ön adını nasıl okuyacağımı bilemedim doğrusu. E, Kanadalı bir, yani Kanada'da yaşayan bir Ermeni müzisyen. Tabii Ararat meselesi, 1915 meselesi her zaman e, Ermeni kimliğinde önemli bir köşe taşı diyelim önemli bir unsur Ermeni belliğinde işte Michael e, ya da Michel ya da Mihail Ganyan şarkıcımızın e, daha doğrusu müzisyenimizin ismi akordiyoncumuzun ismi Kanada'da yaşayan bir akordiyoncu ve Ararat 1915 adlı bir albüm yayınlamış e, yaklaşık 10 sene önce albüm geçirelim. Bir kez daha az önce dinlettiğim parçayı çaldığımı anımsıyorum. Fakat bugün e, bu parça dışında iki parça daha seçtim ondan. Önce e, Mihail Ganya'nın akoriyonuyla başlayıp sonra biraz Karada şey, Karaba Balkan programı ya bu. Kara dedik mi hemen daha geliyor aklımıza. Karaba Ermenilerin türkülerine devam edeceğiz. Dans melodileri dinleyeceğiz ve son olarak yine e, çağdaş bir e, soprano'yu dinleyeceğiz. Şimdi e, Mihail Ganyan'dan iki parça daha seçtim. Ararat 1915 adlı albümden dinliyoruz. Sevgili dostlar bugün Tuna'nın beri yanımda Hrant için çalıyoruz. Ee, i̇lginç bir e, ayrıntı. Albümleri seçerken tabi doğrudan e, o anda okuyamadığım için iki tane Karabağ derlemesini arka arkaya seçmişim. E, bu bölümde e, Karabağ'dan halk şarkıları var. E, i̇lki yani iki ayrı koro tarafından seslendiriliyor önce ilk albümden e, karabağ şarkıları adlı albümden bir takım koral parçalar seçtim karada devlet topluluğu devlet koru e, seslendirecek şimdi tabii karabağda fiili bir e, savaş durumu var burada çok detaylı bilmediğim için meseleyi e, Hani karabağ Ermeni şarkıları çalarken herhangi bir tarafı tuttuğum düşünülmesin. Ben yalnızca e, oranın halk müziği geleneğinden bir parça olarak e, bu şarkıları çalıyorum. Tabii ki e, Kar Karabağ'da yıllarca Azeriler ve Ermeniler beraber yaşadılar. E, Azerilerin yanı, yanı sıra orada Ermeniler de vardı. E, daha sonra... Tüm nedenlerle işler karıştı. Önce e, iki şarkı dinleyeceğiz bu e, albümden iki halk şarkısı size. Evet, Karabağ şarkıları dinliyoruz. Ee, en son dinlediğimiz türkü Gomidas yorumlarından da anımsıyorum ben. Doğru anımsıyorsam eğer. Şimdi yine aynı albümden Karadağ, e, Karabağ şarkıları albümünden e, iki köylü, yani köy türküsü dinleteceğim. Tabii ki e, Ermenistan'da 1900'lerden itibaren e, yani Gomidas ve Hemen öncesinden itibaren koro geleneği e, yerleşmiştir ve e, halk müziğini korolarla icra etme geleneği son derece e, önemli bir yer tutar e, Ermeni halk müziğinde. Hani Bizim TRT çok sesli korosunun beceremediğini e, onlar fazlasıyla becermişlerdir. Evet sevgili dostlar Rant için Ermenice şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Yarın 14.30'da her sene olduğu gibi Agos gazetesinin önünde olacağız. Ve e, onu bıraktığı güzel hikayelerle anma devam edeceğiz. Ve tabi ki adaletin e, bir an önce tecelli etmesi duygularıyla anacağız tekrar. Şimdi e, dans havaları çalacağım size. Hayat yalnızca hüzünden iba ibaret değil tabii ki. Ee, Kavara Bar köy dansları village dance diye bir albüm var şimdi elimde. Önce klarnetle çalınmış iki kivarak dans havası dinleyeceğim sizlere. Kavarabar Village Dance adlı albümden klarnetli Ermeni dansları dinlettim. Şimdi de iki dans melodisini bu defa e, Duduk'la e, icrasını dinleyeceğiz. Yine aynı albümde Bu parçayla da en son dinlettiğim parçayla özellikle Azeri ile nedenli e, yakınlık gösterdiğini duydunuz. Bugün Hrant için Ermeni müziği dinletiyorum sizlere. Son albümümüz Canem adını taşıyor. 3 müzisyen muhtemelen e, Fransa'da yapılmış bir albüm bu. E, Nikola Gasparian, e, Pascal Salomon ve Guy Davusti 3 müzisyen var. Önce çok bilinen bir şarkı e, Nubar adını taşıyor. E, benim çok sevdiğim çeşitli müzisyenler tarafından özellikle e, bilenler bilir. Brass topluluğu vardır. E, Dan Garibien adlı müzisyenin kurduğu Fransa'da e, genelde Orta Avrupa müziği çalıyor çalarlar bu topluluk. Fakat... E, Dengaribyan Ermeni kökenli olduğu için böyle Ermenice şarkıları da sıkıştırır ara sıra repertuara. Kendisiyle de e, Ağustos kastesinin 10. kuruluş yıl dönümünü kutlarken Hrant'ta dahil olmak üzere e, birlikteydik. Dengaribyan'la e, Balık Pazarında Boncuk restoranda güzel bir gece geçirdik birlikte. Evet, Dan da yorumladığı bir parça. Fakat burada dediğim gibi 3 e, müzisyen var. Nikola Gasparyan, Pascal Salomon ve Guy Dausti. E, önce Nubar'ı dinliyoruz. boy you let's İzlediğiniz Çağdaş Ermenice şarkıları ve e, halk müziği örneklerini bir araya getiren e, Ermeni Melodileri adlı albümü dinliyoruz. Üç Müzisyen saymıştım isimlerini biraz önce. Son iki parçamız şimdi aynı albümden gelecek. Önce bir şehir şarkısı olduğunu düşündüğüm harika bir e, parça. Arkasından da e, Ermeni müziğinde çok fazla karşımıza çıkmayan 9-8'lik bir parça. Ee, yani tam zara tabii ki 9-8 fakat bu e, hiç daha önce yani çok nadir rastladığım bir ritim ee, yani 3 artı 2 artı 2 artı 2 gibi gidiyor yani bu tarz bir 9-8'i e, Ermeni müziğinde çok görmedim doğrusu İşte böyle bir 9-8 ile bitireceğiz ve son olarak e, yine e, Nikola Gasparyan Pascal Salomon ve Guy Davusti'yi birlikte dinliyoruz. Sevgili dostlar bugün Hrantı için çaldık 10. Ee, yarın aramızdan ayrılışının 10. yılını anımsayacağız, anacağız. Ee, ona sevgiler, saygılar ve kocaman sarılmalar yolluyorum buradan. Program sonrasında telefonun başında olacağım yine 0212-343-4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün 15 dakika için 0212-343-4040 ee, Ayrıca Facebook'lardan Twitter'dan ve sayfamdan ulaşabilirsiniz bir de sevindirici haber söylediğim duyuldu galiba ee, bloğumu Tunan'ın beri yanının bloğunu yüklediğimiz e, paylaşım yeri açıldı. Artık Türkiye'den de girilebiliyor. Devlet açtı. Dolayısıyla hem bu programı hem de bundan öncekileri son haftalarda kaçırdıklarınız dahil olmak üzere. Dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. tunaninberiani.blogspot.com Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selam ve sevgiler hepinize. Hoşçakalın. Selahattin'e de sağ olsun. Dilekleri. <gülüyor> Măi șoara marjei, ne-s-n spun n-ai-co când s